vitamini Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Panie Przewodniczący! ılgazın çam ormanları güzel değildir. Hayda günlerin hayda. Sırtını düşmana verdikçe Murat dağları güzel değildir. Dost, dost. İlle de kavga. Na biop Kardeş dizisi yar dizi, güzeldi bir anı dizisi kardeş dizisi yar güzeldi bir güzeldi Efendim herkese günaydınlar ve iyi haftalar olsun. Grup yorumla bugün merhabamızı verdik güne. Biz olmasak dedi e, güzel bir şiirin e, bestelenmiş halini dinlemiş olduk. Hep beraber Abdülkadir Budağ'ın bir şiiriydi. Şimdi e, gündem, gündem başlıklarıyla birlikte hem gazetelerde hem haber sitelerinde e, yer bulan bir haberle dilerseniz başlayalım. Ardından hava durumunu bugün sizlerle paylaşalım. E, biliyorsunuz hafta sonu e, bilmiyorum gerçekleştirdim. Şimdi ne yaptınız ama hangi etkinliğe gittiniz ya da gittiniz mi ee, fakat grup yorumun konseri vardı ee, herkes merakla bekliyordu işte ne kadar kişi gidecek diye on binler grup yorum için buluştu bugün hem gazetelerde dediğim gibi hem de haber sitelerinde yer bulmuş ilk sayfalarda grup yorumun Bakırköy Halk Pazarı Meydanı'nda verdiği 3. Bağımsız Türkiye konserinden bahsediyorum on binlerce kişi izledi 40'a yakın sanatçının sahne aldığı konserde grup yorum adına konuşan Selma altın bunca baskı ve gözaltılar bağımsız bir Türkiye istediğimiz içindir sanatçılarını ve aydınlarını susturmaya çalışan AKP'ye boyun eğmeyeceğiz dedi konser sırasında sık sık e, faşizme karşı sloganlar atıldı diyor haber evet on binler grup yorum için buluştular Bakırköy'de 14 Nisan'da gerçekleşen bir konserdi sevgili dinleyenler E, hafta sonunda hava fena değil e, işin aslı cumartesi günü günlük güneşlik pazar günü biraz kapalı olsa da yine de keyifli bir hafta sonuydu sanıyorum sizler için de en az e, benim için olduğu kadar İstanbul'da en azından böyleydi peki hava bugün nasıl olacak yağmur pazar günü geliyor pazartesi günü geliyor denilince e, hemen bir şöyle meteorolojiye bakayım dedim evet kuvvetli yağış uyarısı var yağışların Antalya çevrelerinde çok kuvvetli denizli muğla Burdur. Mersin, Adana, Afyon, Karahisar, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde ise ...kuvetli olması bekleniyor. Bunun için de vatandaşlar uyarılmış. Tabi kuvvetli rüzgar uyarısı da var yağışla birlikte. E, yapılan son değerlendirmelere gelince... ...büyük bir bölümü ülkemizin yağışlı geçecek bugün. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak... ...güney kıyılarımızda gök gürültülü sağanak... ...gece saatlerinde ise Erzurum, Van ve Bayburt çevrelerinde... ...karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Ne kadar bahar bize göz kırptı aman geldi artık falan desek de e, nisan yağmurları da yağmadan olmaz. Efendim İstanbul bugün 14 derece olacak birkaç derece düştü havası sıcaklığı parçalı ve çok bulutlu geçecek. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı özellikle akşam saatleri itibariyle denmiş... <gülüyor> Yağmur denilince sizin aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama son dönem benim aklıma Karmate grubu geliyor. Çok güzel bir türküleri var. Yağarsa yağmur yağar diye. Dilerseniz bunu dinleyelim bu haberin ardından sonra da bakalım siyaset gündeminde ne var ne yok. Yağmur yağar, yağarsa yağmur yağar. Ben zaten İslammışım, ben zaten İslammışım. Gelursa sa, gelur, gielur sa, gelur. Za gör gio, zate gör się, za gör gio, zate gör się. Za te berane, yaylalara, berane yaylalara.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 A ia ba, hel e a ia, aja ia Litara, bu nisz, zavalli bu nisz. Zawalli, pokion solmuş, zawalli, solmuş Zavalli bu o zavalli bu cześć, o zawalny solmuş, pokion loma, solmuş Yağmur dedi, karmat eden dinledik sevgili dinleyenler. Hafta sonu bilmiyorum sosyal medyayı takip edebildiniz mi ama Erdoğan Bayraktar'a yönelik tweet, tweetler Twitter'da oldukça fazlaydı. Herkes bir yorumda bulunuyordu. E, tepkisel yorumlardı bunlar. E, bakmayanlar için dilerseniz bugüne de yansımış bu haberle başlayalım siyaset gündemine. E, Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar kanser tedavisi gören ve kendisinden yardım isteyen genç kızın cebine para koydu. Kendisine dilenci muamelesi yapıldığını söyleyen üniversiteli kız. Bayraktar'a giderek ben dilenci değilim, tedavim için yardım istedim dedi ve parayı Bayraktar'ın eline tutuşturup ağlayarak uzaklaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar iki günlük Trakya gezisi kapsamında e, Tekirdağ'dan Edirne'ye gelmişti dün. Bayraktar'ın yanına üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen kemoterapi gördüğü için saçları dökülen genç bir kız yaklaştı. Bakanın eline tutan genç kız kanser hastası olduğunu söyleyerek yurt dışından ilaçlarını getirtemedi için yardım istedi. Bunun üzerine Bakan Bayraktar cebinden çıkardığı parayı yardım isteyen genç kızın hırkasının cebine koyarak al işte bu parayı başka ne yapacağım onları sen kendin al parayı al cebinden düşürme dedikten sonra yoluna devam etti. Bakan Bayraktar Edirne Valisi Hasan Durer ve protokol üyeleriyle belediye binasının 300 metre uzağındaki Selimiye Camii'ne giderek öğle namazı kıldı. Bakan Bayraktar'dan tedavisi için yardım isteyen ancak cebine para konulması nedeniyle üzülen genç kız da Selimiye Camii'sine geldi. Bakanın namazda olduğunu öğrenince cami bahçesinde beklemeye başlayan genç kızın parayı iade edeceğini öğrenen polisler bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek onu vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştılar. Polislerin ikna çabası sırasında Bakan Bayraktar'ın camiden çıktığını gören genç kız bakanım bir şey diyeceğim kimseye bir zararım yok diye seslendi. Bu sırada koruma polisleri genç kızı tuttu ancak bakanın talimatıyla bıraktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yanına giden ve elini tutan genç kız cebine konulan parayı iade ettikten sonra ağlayarak Sadece yanlış anlaşıldım ben dilenci değilim insanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda dedi. Genç kızın parayı iade etmesi ve sözlerine anlam veremeyip şaşıran bakan Bayraktar yanından koşarak ayrılmak isteyen kızı kolundan tutarak yardım edeyim kızım ne istiyorsun diye sordu ancak ağlayan genç kız koşarak cami bahçesinden ayrıldı. Genç kızın ilaçlarını getirtmek için kendisinden yardım istediğini söyleyen Bakan Bayraktar ilaçlarımı getirteceğim yurtdışından imkanım yok dedi biz de yardımcı olduk. Vali Bey ben ilgileneyim dedi ama kızcağız alındı biz yardımcı oluruz kendisine ilaçlarını alma konusunda yardımcı oluruz diye konuşmuş. Ama dediğim gibi özellikle sosyal medyada e, tepki topladı e, Erdoğan Bayraktar'ın e, davranışları e, sözleri e, dediğim gibi Twitter'da bolca e, kendisine dair e, tweetler atıldı e, hafta sonu takip edenleriniz vardır mutlaka. Evet, kanser hastası kıza ağlatan cevap diyerek bir e, yorumda bulunulmuş. Bugün gazetelerde ve haber sitelerinde. Radyo Hava Kniszczycie, çevirelim, mknie çevirelim bu mknie günleri, ay güzel bu karanlık günleri... ...soundu çok güzel olmuş değil mi... ...Şevaysan'dan dinledik e, anonim türküyü... ...bu dünya bir pencere... ...her gelen bakar geçer dedi... Sevgili dinleyenler e, dilerseniz tekrar gündeme dönelim ve e, Öcalan birkaç gün içinde açıklama yapacağım açıklamasında bulundu. İmralı'daki 5. görüşmenin ardından BDP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapıldı. Öcalan birkaç gün içinde açıklama yapacağını belirtti. Çözüm süreci kapsamında 5. heyet İmralı'ya gitti. Abdullah Öcalan'ın Kandil'e yazdığı mektubu götüren ve ardından KCK yönetiminden alınan mektubu da Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim eden BDP, bugün de Öcalan'ın yanıtını almak üzere bu sabah tekrar İmralı Adası'na gitti. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet BDP İstanbul İl Binası'nda açıklama yaptı. İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsatan Buldan, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın önceden belirlenmiş bir programı nedeniyle Avrupa'da bulunduğunu ve bu nedenle toplantıya katılamadığını söyledi. Buldan toplantının bir buçuk saat sürdüğünü ifade etti. Sırrı Suriye Önder'de Öcalan'a ait olduğunu belirttiği notu habercilere okudu. Şöyle demiş notta saygıdeğer Türkiye halkı yaşamakta olduğumuz barış ve demokratik çözüm süreci bütün hassasiyetiyle devam etmektedir. Hem çatışmasızlık sürecinin kalıcılaşması hem de geri çekilme sürecinin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma yürütmekteyim. Gelinen aşamada daha umutlu bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmayı birkaç gün içinde bütün Türkiye halkıyla paylaşacağım. Bu itibarla demokratik çözüm sürecine katkı sunan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor. Eşit demokratik ve adil bir barışa olan inancımla herkesi selamlıyorum demiş. Önder bir gazetecinin Kandil'den mektup mu götürdünüz şeklindeki sorusuna Kandil'in yazdığı mektup Sayın Öcalan'a ulaştı. Onun üzerinde son bir değerlendirme yapıp birkaç gün içinde bütün kamuoyuna bir değerlendirme yapacak. Henüz Kandil'e bir mektup yazılmadı. Yanıtını verdi. Bir gazetecinin çekilmenin detaylarıyla alakalı bir şey paylaşacak mısınız? Sorusunu da Önder. Hayır biz de şu anda bununla ilgili herhangi bir bilgi diye sahip değiliz şeklinde yanıtladı Önder 6. heyet mi oluşturulacak sorusu üzerine de böyle 6. 7. bir heyet anlayışı yok icap ettikçe gerçekleşen toplantılar var ve icap ettikçe gerçekleşmeye devam edecek dedi. Evet Öcalan birkaç gün içinde açıklama yapacağım açıklamasında bulundu ve bu notunu da kamuoyuyla ve basınlı sıra süreye Önder paylaştı sevgili dinleyenler. Pekala Onur diye devam edelim. Lili Marlen Türküsü desin Atilla İlhan'ın bir şiiri e, güzel bir yorum. Hep beraber dinleyelim sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akşam olur mektuplar hasretlik söyle. Zagreb radyosunda Lili Marlen Türküsü. Akşam olur mektuplar hasretlik söyle. Zagreb radyosunda Lili Marlen Türküsü. Siperden sipera ateş tokuśturanlar Karanlıkta dem tutan Islak kuşu Siperden sipera ateş tokuśturanlar Karanlıkta dem tutan Islak kuşu Akşam olur mektuplar Hasretlik söyle Zagreb radiosunda Imar den, türküsü Akşam olur mektuplar Hasretlik söyle Zagrep radiosum dar türküsü. Siperden siper'e ateş tokuş karanlıkta dem tutan İsa kuşu. Siperden siper'e ateş tokuş karanlıkta dem tutan İsa kuşu. Biz insanlar yemin ettik imanımız var. Hürriyet için hürriyet aşkına.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 Akşam olur mektuplar hasretlik söyle Zagreb radyosunda limarne türküsü Akşam olur mektuplar hasretlik söyle Zagreb radyosunda limarne türküsü Dosalar karanfilim, fiilim karanfilim karan, film, karan film. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz Dosalar karanfilim, fiilim karanfilim karan, film, dostalar karan film. Mars söylemeden ölmek Bize jak szmar Aksha modur mek a ser tik Zagreb radiosunda lili malhen Turkysur Aksha modur mek to Zagreb radiosunda lili malhen Turkysur Tosalar karan film Tosalar karan film Bize yakışmaz. Dosalar Tosalar karan film Osallar karan film, maç söylemeden ölmek bize yakışmaz. Eczacıların dikkatine. Eczanemizdeki nöbetçi eczane levhalarını her sabah güncellemeyi unutmayalım. Radio Hava Elimalen türküsü onu rakından dinledik. Bu Atilla İlhan'ın nefis şiirini yorumladı. Sevgili dinleyenler tekrar gündeme dönüyoruz ve Arınç'a Paris'te protesto vardı. Hafta sonunda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Paris'te bir konferanstaki konuşması sonrasında bir grup tarafından protesto edildi. Paris'te bulunan UNESCO Genel Merkezi'nde bir konferansa katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç konuşması sonrasında bir grup tarafından protestoya uğradı. Arınç konuşmasının bitiminde ellerinde Türk Bayrağı ve Türkiye Gençlik Birliği flamaları bulunan bir grup tarafından e, protesto edildi. Konuşmasını bitirip kürsüden inerken salonda bulunan yaklaşık 15 kişi dinleyici koltuklarından ayağa kalkarak slogan atmaya başladı. Ellerinde bayraklar Mustafa Kemal Atatürk ve Doğu Perinçek posterleri bulunan grup yeminler edildi. Yıkılacak Silivri, Mustafa Kemal'in askerleri şeklinde sloganlar attılar. Güvenlik görevlilerince salondan çıkarılan grup kapı önünde de bir süre eylemlerine devam ederken daha sonra sessizce dağıldılar. sevgili dinleyenler bunun dışında bir başka habersi terör Türkiye'nin pozitif enerjisini emdi açıklaması. Kimden geldi derseniz Maliye Bakanı Şimşek yaptı. Bu açıklamayı Türkiye'nin terör sorununu çözerek bölgesine örnek uluslararası çerçevede daha saygın bir aktör olmayı hedeflediğini söyledi Maliye Bakanı Şimşek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin terör sorununu çözerek artık ekonomide daha büyük atılımlar gerçekleştireceğine inandığını belirtti. Terör ve Kürt meselesinin ekonomide istikrar ve güven adası haline gelen Türkiye'nin pozitif enerjisini emdiğini belirten Şimşek, Türkiye bu sorunu çözerek sadece ekonomide değil siyasal alanda da bölgesine örnek uluslararası çerçevede daha saygın bir aktör olmayı hedefliyor dedi. Görüşme sürecinin başarıyla sonuçlanması halinde bunun Türkiye'nin bulunduğu coğrafya açısından bir ilk olacağını anlatan Şimşek böylece diğer ülkelere de barışın görüşmelerle de sağlanabileceği ...gösteren bir örnek olacağını... ...işaret etti. Güneydoğu insanını birlik, beraberlik ve kardeşlik... ...hukukuna riayet etmeye çağırıyorum... ...diyen Maliye Bakanı, böylece Türkiye'nin... ...siyasi bütünlüğünü teşkil edecek... ...önemli bir sürecin başarıyla tamamlanacağını... ...söyledi. Batman ve diğer Güneydoğu kentlerinin de... ...bu barış ortamından olumlu etkileneceğini... ...anlatan Şimşek, genç ve dinamik... ...nüfusuyla yatırım teşvikleriyle... ...Batman'ın ikinci bir Gaziantep... ...olacağına inandığını... ...vurguladı. Evet Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamalarda bu minvaldeydi. Terör Türkiye'nin pozitif enerjisini emmiyor açıklamasında bulundu. Mehmet Şimşek hafta sonunda bu da yine haber sitelerinde yer buldu bugün itibariyle. Radyo Hava Tambellik birisi var. Bir tutan yaz var. Kocaman egosuyla. Olmasa da olur. Olmasa da olur. Tam belik pirisi var, piramür aşk öpüşü var. Dulmaz olmasa da olur. Nie yaz, nie kış bahar kine bahar. Dögün yar, dögün açar. Sevdirim kendini şeytan tüvar. Yoksa da hayat kurur yanar. Ne yaz, ne kış bahar kine bahar. Dögün yar, dögün Çaş. Senin kendini şeytan tuya baş. Yoksa da hayat kurur yar. Kıskırak yakalar kalbinden bağlar. Eğilir gelişimden vali ile orvasata olur orvasata olur ne yaz, ne kış, bahar, ki ne bahar. Bir gün yağar, bir gün açar. Sada ma Czas, sejudy kendini, kandy nie, sejitan, tyle joksana, kajatskurujana, neasne ksiądamba, arki nieba, arki nieba, bahar. bahar Sada ayak kurur yanar. olur dedi. Yalından dinledik sevgili dinleyenler devam ediyoruz ekonomi alanından bir haber altında şok düşüş altın fiyatları Aralık 2008'den bu yana görülen en sert gün içi düşüşü gördü fiyatlar 33 dolar birden düştü cuma günü 1.477 dolarla son 2 yılın en düşük seviyesine yakın seyreden altın fiyatları bu noktadan gelen satışlarla 33 dolar birden düşerek 1.444.99 dolara geriledi önceki seanstaki kayıplar %5'i bulurken bugünkü seansta altın %2.29 kayıpla seyrediyor e, demişler e, haberde e, bugüne dair Singapur'dan bir yatırımcı altının 1500 dolar e, psikolojik sınırın altına gerilemesine piyasaların tepki verdiğini e, düşüş trendinin ise uzun soluklu olmayacağını düşündüğünü söyledi yani bugün yarın böyle bir düşüş var sonra sanıyorum çıkacak tekrar altın fiyatta Aralık 2008'den bu yana görülen en sert e, düşüşü gördü. 33 dolar birden düştü diyor e, haber sevgili dinleyenler. Evet ekonomi alanından bir haber demiştik. Dilerseniz e, tekrar müzik diyelim ve bulutsuzluk gözleminden dinleyelim bu defa. Ben bir boyalı kuştum diyecekler. Radyo Hava dedi Necat Yavaşoğulları'ndan dinledik sevgili dinleyenler hep beraber. Evet, eee Necat Yavaşoğulları ve Bulutsuzlu Gözlemi'nin ardından tekrar gündeme döneceğiz ve gündemden haberler aktarmaya devam edeceğiz. Bu defa kültür sanat gündeminde ise sevgili dinleyenler emek sinemasına dair bir haber var sırada. Tam İstanbul Film Festivali'nde biliyorsunuz ödüller sahiplerini buldu. Dün gece izleme olanağı buldunuz mu bilmiyorum ama NTV canlı verdi. İstanbul Film Festivali'nde hem yapılan değerlendirmeler hem protestoları canlı olarak izledik. Sahneye ödül için çıkan isimler farklı. sözlerse aynıydı. Emek yerinde güzel denildi. 32. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri Cemal Reşit'e konser salonunda gerçekleştirilen kapanış galası ve ödül töreninde sahiplerini buldu. Ceyda Düven ve Mert Fırat'ın sonuculuğunu üstlendiği kapanış gecesinde peki neler oldu? Festival ile ilgili hazırlanan kısa filmle başladı gece. Sahneye çıkanların tümü emek sinemasının kapatılmasını eleştirdiler. Kısa filmin ardından sahneye çıkan ilk isimler Hülya Koçyiğit ve Nejat İşler'di. İki ismin de gündemi Emek Sineması'ydı ve İşler konuşmasını "Ben şimdi babama ne diyeceğim?" sözleriyle bitirdi. Ünlü şovmen Cem Yılmaz ödül vermek için çıktığı sahnede kısa bir konuşma yaparak Emek Sineması'nın yıkılmasına karşı olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bir haberim var. Emek Sineması'nı satın aldım. Keşke böyle olsaydı tabii. Teklif ettim ama baktım ki Emek Sineması zaten bizimmiş." diye konuştu. Ödüller sinema onur ödülü yönetmen Peter Wyden oldu. Altın Lale için bu uluslararası yarışmada 13 film yarıştı. Şakir Eczacıbaşı anısına verilen uluslararası yarışma Altın Lale ödülüne Lenny Abramson'un yönettiği e, Ne Yaptın Richard layık görüldü. Jüri özel ödülü ise Bruno Dumont'un yönettiği Camilla Claudio 1915'e verildi. Altın Ulusal Yarışma dalında en iyi film Sen Aydınlatırsın Geceyi. Onur Ünlü'nün filmine gitti. En iyi yönetmen Aslı Özge Hayat Boyu isimli filmiyle e, ödülü aldı. Jüri Özel Ödülü Devir isimli filmiyle Derviş Daim'in oldu. En iyi kadın oyuncu Sema Poyraz Özür Dilerim isimli filmle aldı. En iyi erkek oyuncu ise Ercan Kesal Yozgat Blues isimli filmdeki rolüyle aldı. En iyi senaryo Sen Aydınlatırsın yine Onur Ünlü'nün filmine gitti. En iyi görüntü Görüntü yönetmeni Emre Erkmen hayat boyundaki e, görüntü yönetmenliği ile aldı. En iyi özgün müzik Murat Başaran soğuk isimli filmdeki müziği ile en iyi kurgu yine Emre Boyraz'ın sen aydınlatırsın. Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülü ise Deniz Akçay'ın e, Köksüz isimli filmine gitti sevgili dinleyenler. Hep beraber e, dün canlı olarak izledik ama izleyemeyenler için ödül töreninde şöyle bir e, es geçmeden aktaralım istedim. Evet, emek yıkılmasın dendi. Emek bizim, İstanbul bizim dendi. Gece de biz de aynısını tekrarlıyoruz elbette. Grup Aptal'la devam ediyoruz. Naçaram diyorlar. Ez izinem dolan gel, gülüm derde dolan. Ezizyłem dolan dolange, gülüm derde dolan ge, na merde boyuneyme, kurbette dolan ge, na merde boyuneyme, get kurbette dolange. Çaram ben açarım karlı dağ aşağıda bir gözü yaşlı görürsen baş götürüp kaçarım bir gözü yaşlı görürsen baş götürüp kaçarım Çaram ben açarım. Karlı dağ aşağı. Yar gözü yaşlı görürsen baş götürüp kaçar. Yar gözü yaşlı görürsen baş götürüp kaçar. Dolana, geçer zaman, felek vermir bir aman. Ne dostay ihtiyar var, ne yardıhtu peyman. Ne dostay ihtiyar var, ne aram ben kaçarım karlı dağ aşağı bir yaşlı görse, baş götürüp kaçarım yer ram ben açararım Karlıda aşar Yar gözü yaşlı görse Başkı türüp kaçar yaşlı görse, Baş Son dönem soundlarıyla da satışlarıyla da çalınma oranlarıyla da oldukça sükse yapan bir grup diyelim. Grup Aptal. İşte onlardan dinledik Naçaram'ı. Kötü sanat dünyası demişken bir haber var ki aslına bakarsanız e, tiyatro dünyasından üzücü bir haber. Tiyatro ve dizi oyuncusu Yalçın Menteş'i herhalde tanımayanınız yoktur. Durumunun ciddi olduğu bildiriliyor sevgili dinleyenler. Tiyatro ve dizi oyuncusu Yalçın Menteş, diyabet ve kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. 53 yaşındaki sanatçı bir süre önce diyabet nedeniyle İstanbul Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ciddi olduğu özellikle Belirtiliyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bak yıldızlar altında gözlerimin içine duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var. Bak yıldızlar altında. Gözlerimin içine duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var bir fısıltı gibi bazen o inbi Bir şey var bak yer de zılatında gözlerin din içine soy riskallerun bize anlattı bir şey var bir fısıltı gibi basen o en büyük rüya En büyük Fırtınalar Biz aşkı meleklerden çaldık. Burcu Güneş'in e, çıkış şarkılarından bir tanesiydi satırım Efendim Somali'de bir patlama oldu. Üç Türk yaralandı diyor. Haber siteleri Somali'deki çadır kente insani yardım götüren Kızılay konvoyuna saldırı düzenlendi. Beş Somalili öldü. Üçü Türk, dört kişi ise yaralandı. Somali'de Türk Kızılay'ı ekibini taşıyan iki araçlı konvoya Mogadishu Havaalanı yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda beş Somalili hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3'ü Türk 4 yardım görevlisi yaralanırken yaralıların kimlikleri Kenan Kongor, Murat Demirbaş ve Fatih Çelik olarak açıklandı sevgili dinleyenler. Evet Somali'den gelen bir haberdi. Diğer bir haberse İngiltere'den e, sevgili dinleyenler İngiliz e, öğrencilerinden e, BBC'ye bir suçlama var. İngiltere BBC muhabiri John Sweeney'in Kuzey Kore hakkında bir program çekebilmek için yaptığı planı konuşuyor. Sweeney e, Kuzey Kore'ye girebilmek ve ülkeyle ilgili çekim yapabilmek için ülkeye öğrenci gezisi düzenlemekle suçlanıyor. İngiliz yayın in kuruluşu BBC yeni bir skandalla gündemde diye vermiş bu haberi İngiltere'den e, haber siteleri. Diğer bir e, haberse yine dünyadan e, Suriye'den Suriye sınırında hareketlilik var deniliyor. Suriye sınırında dün akşam hareketli saatler yaşandı. Nusaybinliler e, Suriye askerleriyle muhaliflerin çatıştığı Kamışlı kentindeki yakınlarından e, haber almak için mayınlı bölgeye yaklaşınca güvenlik güçleri tarafından Kürtçe anonslarla uyarıldı. Suriye'nin Kamışlı kentindeki çatışmalar nedeniyle dün akşam sınırda gerginlik vardı. E, edinilen bilgiye göre Nusaybin'in hemen karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde Suriyeli askerlerle muhalifler arasında çatışma çıktı. Olaylardan kaçmak isteyen bir grubun Türkiye sınırına gelmesi üzerine de sınırdaki güvenlik önlemleri artırıldı. Kamışlı'dan gelen silah sesleri üzerine burada akrabaları bulunan Nusaybin'liler de sınırı akın ettiler. Bir grup sınırdaki mayınlı alana girip karşıdaki yakınlarıyla konuşmak istemesine güvenlik güçleri engel oldu. Sınırda devriye görevini artıran askerler mayının alana girmek isteyenleri zırhlı araçtan Kürtçe uzaklaşmaları ve bulundukları alanların tehlikeli olduğu yönünde e, anonslar yaptı. Polis ve askerin uyarılar üzerine vatandaşlar mayın alandan çıktı. Sınırın her iki kesiminde bekleyiş sürerken güvenlik güçleri de önlemlerini sürdürüyor diyor haber sevgi dinleyenler. Evet, dilerseniz e, bir şarkı daha dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş veda edeceğiz. Ajda Pekkan seslendiriyor bu defa. Yaşanası Dünya diyor. Bin bir hasret yumağı Dolaśup duruyor Çözülmüyor hala Çözemedim hala Senden uzaklaştıkça Yaklaşmalıyım Sana düşsem yollara Gelsem oralara Yanına Kollarına Sarsam a, Sarılsam Doya siyah Sever sevdirir Cine çektirir na Hoszkiria szanacu. Pogina się doro A dzisiaj tak to słycha.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 Varsa göz yaşın eder beni güldürme yaşasın dönüyor Bu gel ya yaraz verir bana boş gelir yaşanaz Kadlub mażsa, göz yaşı nedir? Beni güldürme, yaşanası dünya. Sevap sevdirir, çile Bize hoş gelir yaşanası dünya. Bugün olmaksa, yarın güldürür. Yine hoş gelir yaşanası dünya. Bugün çok mersen, yarın az sevir. Baba, boś, kiedy żyje nasz, dźwięcze, göz yaşı nedir? Bęnie gülür ve yaşaması dünya. AJP kan seslendirdi. Yaşanısı dünya eskilerden bir şarkıydı. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Veda vaktinden önce son bir haber var. Son dakika olarak girdi. Az önce hemen sizlerle paylaşalım. Fazıl Say'a dini aşağılama cezası verilmiş. Piyanist Fazıl dini değerlere hakaret etmek ve aşağılamaktan 10 ay hapis cezası verildi. Lakin ceza ertelendi diyor. Dediğim gibi son dakika haberi olarak girdi. 12 öyle bülteninde biraz daha ayrı ları haberi veri sizlere Efendim bugün radyo havanda ne var ne yok. Bugün pazartesi ve 15 Nisan hayatın pusulası var. Saati 14'te psikolog Esra Tanrıverdi sizlerle birlikte olacak ve bugünkü konusu çaldığı müzikler kadar e, ilginizi çekecek. E, 16'da oda sıcaklığı var. Erkan Beyaz yine klasik müzik ve aryalardan oluşan yarım saatlik bir e, program hazırladı sizler için. Ardındansa etnomüzikolog Engül Atamert dünyanın sesi programında hakikaten dünyanın sesini, müziğini sizlerle buluşturacak burada. Efendim keyifli bir gün olsun öncelikle. Keyifli bir hafta olsun. Hepinize yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın derken Banu Akın'la veda edelim istiyorum. Banu Akın'ın çok sevdiğim albüm şarkılarından bir tanesi bu. Olur aşkımı fakslarım akşama diyecek Banu Akın. Efendim hoşçakalın. Yarın tekrar buluşuncaya kadar. Olur aşkımı fakslarım Akshama. biuroy suspürdükten sonra ilk iş olur aşk ama faxların akşamı biuroy suspürdükten sonra ilk iş radyo hava telefonlarla savaştıktan sonra seni özledikten sonra Geldim akşamı Gürüyüp süpürdük de sonra ilk iş Olur aşkıma fakslarım süpürdük de sonra ilk iş Zrób mini wesunan dyny zo Basharan.